اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميل انبياء والمرسلين وإلى جميل اولياء الحمد Allah nasip ederse yarın Ramazan'ın son günüdür bu gecede Ramazan'ın son gecesidir. Bir ay boyunca hep beraber olmaya çalıştık. Rabbimizi, Rabbimizin kelamını, Rabbimizin yolunu öğrenmeye, anlamaya çalıştık. Rabbimizi zikretmeye çalıştık. Rabbimize secde etmeye çalıştık. Oruç tuttuk kendimize, nefsimize hakim olmaya çalıştık. Ramazanı yarın uğurluyoruz inşallah. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Şehr-ül elledi ellezi öz ile fihil Kur'an'ı hüden Ramazan ayı o aydır ki Allah o ayda Kur'an'ı indirmiştir. İnsanlar için hidayet olsun diye. İnsanlar onunla hidayeti bulsun, hidayete ersin diye. Ve beyinat. Bir de her şey için, hakikatler için, gerçekler için beyan olsun diye. Beyinat olsun diye. Yani Allah her şeyi, hidayeti Kur'an'ında beyan etmiştir, açıklamıştır. Kur'an'ı beyan etsin diye. Yani her şeyi açıklasın diye. Her şey anlaşılsın diye. Neye göre? Allah'a göre. Minel huda Hidayete erdirmek için Allah Kur'an'ı indirmiştir. Vel Furkan olsun diye. Yani hakla batili, doğruyla yanlışı, imanla küfrü birbirinden ayırsın diye. Belli olsun diye Kur'an'ı indirmiştir. Ramazanı gönderiyoruz, yolculuyoruz ama Kur'an'ı yolculamıyoruz. Zaten Ramazan ayı Kadir gecesi şerefini, kıymetini Kur'an'dan alıyordu. Kur'an indiği için bin aydan daha hayırlıydı. Kadir gecesi. Allah Kur'an'ı eğer bize hidayet olsun diye Furkan olsun diye beyinat olsun diye indirmişse biz de onu hayatımızın içine alıp onu kendimize hidayet rehberi yapıp beyinat yapıp yani her şeyi ondan öğrenip kendimize fırkan yapıp doğruyu yanlışı hakla batılı imanla küfrü ondan onunla ayırmaya çalışıp hayatımızı onunla Kur'an'a göre inşallah yaşayacağız yani Ramazan bitiyor ama hayatımıza öyle bir şey bırakması gerekir ki hayatımız da Ramazan olsun. Nasıl ki Ramazan ayı oruç ayıydı, oruç tutmaya çalıştık. Yani kendi nefsimizi tutmaya çalıştık. Arzularından, isteklerinden ali koymaya çalıştık, nefsimize hükmetmeye çalıştık. Bundan sonra da inşallah öyle yapmaya devam ederiz. Yani Ramazan da hayatımızın içinde kalmış olur. Ramazan ayı gidiyor. Diğer aylar bizim için artık Ramazan olur inşallah. Ramazan olmalıdır. Nefsimizi tutmayı, kontrol etmeyi bize öğretmiş olması lazım. İnşallah bundan sonra her ayımız Ramazan ayı olur. Her gecemiz Kadir gecesi olur. Kadir gecesi Kur'an onda indiği için Kadri, şerefi yüce gece olmuştur. Bin aydan daha hayırlı olmuştur. İnşallah biz de Kur'an ile buluşmuşuz. Kur'an'a sarılırız. Her gecemiz Kadir gecesi olur. Her ayımızda Ramazan ayı olur. Eğer böyle olmazsa Ramazan'ı anlamamış oluruz böyle belli bir zamana, belli bir vakte <gülüyor> hapsetmiş oluruz. Ramazan ayında oruç tutmaya çalışır. Kur'an okumaya çalışır. Sonra da onu terk etmiş oluruz. Terk edersek olmaz. Ayet devam ediyor. Hemen şehide min şehre fel yesmuhu sizden kim o aya ulaşırsa oruç tutsun ve man kanen mediden ev ala sefer eğer hasta olursanız ya da yolcu olursanız yani müsait olmazsanız feidetun min eyyamin oher tutmadığınız günler sayısınca onu tutun tamamlayın sayıyı tamamlayın yuridullah ve bikum yusr Vela yürüyduğu büyük hamul özsür. Allah sizin için zorluk dilemez, sizin için kolaylık diler. Walituk minul idde, bu sayıyı tamamlayın. Walituk tebirullah, Allah'ı tekbir edin. Ala ma hedaqum. Allah'ı tekbir edin ama kendi bildiğiniz gibi değil yalnız. Allah'ın size sizi hidayete erdirdiği gibi size yolu gösterdiği gibi Allah nasıl kendisini tekbir edin dediyse Allah'ı öyle tekbir edin. Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın güzelliğini, Allah'ın subhan oluşunu öyle zikredin. Allah nasıl öğrettiyse demek Nasıl hidayete erdirdiyse demek, ne demekti? Allah hidayet olsun diye Kur'an'ı indirmişti, Kur'an'dan öğrendiği gibi, Allah'ın kelamından anladığın gibi, Rabbinizi Allah'ı tekbir edin. Ve la alekum Eğer böyle yaparsanız, Allah'ın sizin için hidayet olsun diye Furkan olsun diye beyinat olsun diye indirmiş olduğu Kur'an'a şükretmiş olursunuz. Yoksa yoksa onu nimet olarak, hidayet olarak, furkan olarak, beyinat olarak görmemiş olursunuz dedi. Ayet devam ediyor. Ve iza saleke ibadi anni. Kullarım sana beni sorarlar. فَإِنِّي qarib Ben yakınım. Ben kuluma yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ دَعِي اِذَا دَعَانِ Bana dua eden, dua ettiği zaman onun duasına icabet ederim. Beni davet eden, beni davet ettiğinde onun davetine icabet ederim. فَالْيَسْتَجِيبُ li onlar da benim davetime icabet etsinler. Hu bi icabet ederken nasıl icabet etmeleri lazım? Bana iman etsinler. Bana iman etsinler. Benim indirdiğimi Kur'an'a iman etsinler. Bu Kur'an'ın kendileri için hidayet olduğuna iman etsinler. Furkan olduğuna iman etsinler. Beyinat olduğuna iman etsinler. لَا لَهُمْ يَرْشُدُونَ Eğer iman ederlerse ne olur? O zaman rüştlerine ererler. Reşid olurlar. Reşid demek kamil demektir. Kemale ererler. Yani kamil insan, hazreti insan olurlar. Evet. Ayetler devam ediyor. Evet, en son Allah... Böylüyor ki Kezalike yubeyyinullahu ayatihi linnas. Allah insanlara ayetlerini böyle açıklıyor ki beyan ediyor ki laallehum yettequn. Takvaya ersinler diye. Takva sahibi olsunlar diye. Yani Allah'a karşı sorumluluğunu Allah'ın kitabından öğrensinler diye. Kendilerine karşı sorumluluğu öğrensinler diye. İnsanlara karşı, makhlukata karşı, varlığa karşı sorumluluklarını öğrensinler diye. Öğrenip gerekeni yerine getirsinler diye. Nereden öğrenecek? Allah'ın kitabından. Eğer Allah'ın kitabından öğrenirlerse Allah'ın kitabı onlara hidayet olur, fırkan olur ve her şeyi beyan eder. Allah her şeyi öğretir. O da rüştüne erer, kemale erer, kamil insan, hazreti insan olur. Onun için Ramazan ayı gelip geçen bir ayda eldir. Kur'an'ı getirir, Kur'an'ı o ayda gelmiştir. İnsanlık o gecede, o ayda, Ramazan ayında, Kadir gecesinde Kur'an ile buluşmuştur. Aynı şekilde... Kıyamete kadar bu böyledir. Biri Birinin gönlü Kur'an ile buluştuğunda o onun için Ramazan ayıdır, Kadir gecesidir. Ama Kur'an ile buluştuktan sonra eğer onu terk ederse Allah ayet-i kerimede mümin olduktan sonra fasıklık ne kötü isimdir. Allah'ın kitabına iman ettikten sonra onu kabul ettikten sonra onu terk etmek onu muhacir bırakmak yani ne kötü bir durumdur. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam kıyamet günü bu Kur'an insanlardan ya davacıdır ya da şefaatçidir. Eğer onu ciddiye almamışsa okumamış, dinlememiş, anlamamış gibi yapmışsa inkar etmişse ve yalanlanmışsa davacıdır. Şefaatçi olması için ne olması gerekir? Israrla söylüyoruz. Şefaat buradadır. Eğer Kur'an ona burada şefaat ettiyse yani ona hidayet olduysa, ona fırkan olduysa, ona nur olduysa ona, onun gönlüne şifa olduysa o Şefaatini yaptı, sen onun şefaatini kabul ettin, o da sana şifa oldu, gönlüne şifa oldu, hayatına şifa oldu. Senin için cennet oldu, cennetin yolunu sana gösterdi, sen de ona sarıldın, kazandın, şefaat etti. Ama ciddiye almadınsa, şefaati burada yapmadıysa, ikisinden biridir dedi. Ya şefaatçi olur ya davacı, bu durumda senden davacı olur eğer ebedi hayatımız bizim için gerçekten kıymetli değerli ise eğer gerçekten iman etmişsek mutlaka Rabbimizi dinlememiz gerekir dünya hayatımızı kazanmak için okul okuruz, kitaplar okuruz meslek öğrenmek için gider ustanın dizi dibinde çökeriz, öğrenmeye çalışırız, anlamaya çalışırız Öyle ki dünyamızı biraz daha rahat kazanalım diye. Eğer söz konusu ebedi hayatımızsa bu durumda onu ne kadar ciddiye almak gerekiyor? Bu gerçekten büyük bir sorundur. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştu. size öyle bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla deralete düşmezsiniz. Fatiha'yı okurken "Ğayril mağdubi aleyhim veled diyoruz ya. "Ya Rabbi beni delalete düşenlerden eyleme" diyoruz. "Gazabına uğrayanlardan eyleme" diyoruz. "Ğayril mağdubi aleyhim veled gazaba uğrayanlardan eyleme. Kimdir gazaba uğrayanlar? Aleyhim vele dalil. Onlar ki delalet onların üzerine hak olmuştur. Delalet yolunu bile bile tercih etmişlerdir. Eğer biz emaneti almaz, kabul etmezsek, delalet bizim üzerimize hak olur. Dolayısıyla Allah'ın gazabına uğrarız. Niye? Allah'ı ciddiye almadığımız için. Allah'ı ciddiye almamak demek Allah'ın ayetlerini, Allah'ın vahyini ciddiye almamak demektir. Her anda anlattığımız budur. Rabbimizi dinleyelim. Rabbimize iman edelim. Rabbimize itaat edelim. Rabbimizin bize vahyettiğini anlayalım, anlamaya çalışalım diyoruz. bir ay boyunca bunu yapmaya gene devam ettik. Her gece hep beraber bunu yapmaya devam ettik inşallah. Anlamaya devam ettik. Anlamak deyince herkese göre anlama değişiyor. Bazen biri bir sefer dinler ve anlar. Bazen biri beş sefer dinler ancak anlayabiliyor. Bunun da tedbirini aldık. Bütün sohbetler bütün esmaül husna imanla ilgili bütün anlattıklarımız İslam'da ihsanla ilgili anlattıklarımız aynı şekilde Kur'an'ın tefsiri hepsi kayıt altındadır isteyen istediği kadar dinleyebilir. yalnız şunu söyleyeyim dinlemenin de bir usulü vardır. İnsan kendini anlamamış. Kendini bilmiyor ve kendini tanımıyor. eğer dinlerken tek seferlik bir hakkı olduğunu bilirse bir sefer dinlersin, bir daha dinleme imkanın yoktur. Bir sefer dinleyip anlatman gerekir. Anlayıp anlatman gerekir. Dense ne yapar? Ona göre dinler. Anlatması gerekmediğini biliyor. Sorunun sorulmayacağını biliyor. Dolayısıyla Gönlünü toparlayıp onu dinleyemiyor. Ayetleri dinlerken benim bir sefer dinleme hakkım var dememiz gerekir. Bunu dinledikten sonra benim bunu anlamam gerekiyor. Gerektiğinde anlatmam gerekiyor. Bu konuda sorulan her soruya cevap vermem gerekiyor. Derse görür ki gönül alemini toparlamış ve bir sefer dinlemekle onu anlar. Kendi gözlerimden anlatmıştım. Ben de hocamı yaklaşık bir birçok saat dinledim. Bir birçok saat. Genel olarak sohbet ediyor. Bir birçok saat dinledim. Yaklaşık olarak. Yeminle söylüyorum. Kelimesi kelimesine ne söylemiş? Aynen tekrar edebilirim. Ama mesela o anda benimle beraber olan arkadaşlar da vardır. Onlar da kendine göre anlatıyor. Yani üç kelimesi doğru, dördüncü kelimeye bakıyorum ki yanlıştır. Onun kullandığı kelime değildir yani. Kendine göre kelime oraya ilave ediyor. Niye öyle dinledim? benim söylediğim şekilde eğer dinlenirse, dinlerse arkadaşlar, görecekler ki onlar da aynı şekilde onu alır. Çünkü ebedi hayatım söz konusu. Her kelimesi bana lazım. Allah'a giderken bu yolculuk esnasında bana lazım. Eğer bir de okunan Allah'ın ayeti ise Nasıl dinlemek lazım? Onu nasıl ezberlemek lazım? Bir kere söylendiğinde, bir kere okuduğumuzda ya da dinlediğimizde onu almamız lazım. Eğer benim bunu anlamam lazım, yetmez, aynısını anlatmam lazım. Bu konuyla ilgili hangi soruluş, soru sorulursa sorulsun benim buna cevap vermem lazım. Derse, Dinler. Dinler ve anlar. Yoksa on senede dinlese oncu sene sorsanız hadi Allah'ın ayetlerini anlat yani yarısını anlatır ikinci yarısına geldiğinde bakıyorsun ki anlatamıyor. Niye? Dinleyememiş. İsterseniz kendi aranızda bir deneme yapın. Biri bir ayet okusun. Siz de öyle dinleyin. değil. Bak nasıl ezberliyorsun. Yani Allah'ın sana verdiği kabiliyeti kullanman gerekiyor. Onun için bunu anlattım. Kabiliyetimizi kullanmıyoruz. Kendimizi tanımıyoruz. Yani ne diyoruz? Ben anlamadım deyip geçiştiriyoruz. Yorulmuyoruz. Bütün hayatımız boyunca Allah'ın bütün ayetleri bize lazım. Kelime kelime öğrenmesek de mutlaka mana itibariyle onu anlamamız lazım. Dinlerken, onun bütününe bakmamız lazım. Bütün. Bir ayete değil, Kur'an'ın bütününe bakmamız gerekiyor. Allah bize, bizden ne istiyor? Ne yapmamızı istiyor? bunun bir ayette, birkaç ayetle anlaşılması mümkün değildir. Birkaç ayetle dini anlatmaya çalışanlar, yolu bulmaya çalışanlar kesinlikle batak'a saplanır. Kesinlikle yolunu kaybeder. O bütünlük içinde Allah'ın ne demek istediğini anlaması gerekir. Bütünlük içinde. Evet, bir seferde anlamazsa, iki sefer, üç sefer Hepsini dinlediğinde ya da okuduğunda anlar. Anlar ki Allah neyi istiyor. Anlar ki Allah onu kendine davet ediyor. Hazreti insan olmaya davet ediyor. Anlar ki Allah ondan kendisine harife olmasını, isimlerini üzerinde göstermesini, gönlünün cennet olmasını, İster ve buna davet eder. Anlar ki Allah ona kendini tanıtır. Bir de onu ona tanıtır. Bir kul olarak, bir avd olarak onu ona tanıtır. Anlar ki imtihani ona öğretir. Hayatı nasıl yaşaması gerektiğini öğretir. Nasıl düşünmesi gerektiğini, nasıl iman etmesi gerektiğini, nasıl yanlıştan, küfürden uzak durması gerektiğini Şirke düşmemesi gerektiğini anlatır. Evet, anlar ki Allah ona doğru düşünmeyi, doğru konuşmayı, doğru iman etmeyi, hayatı doğru yaşamayı yani doğru anal işlemeyi öğretir. Allah'ın kitabından başka hiçbir kitap bunu öğretemez. İsterse bu kitap ayetlerden oluşmuş, denmiş olsun. Kendine göre birkaç ayeti yazmış oraya. Bir konuyu anlatıyor. Ama Allah her şeyi birden anlatıyor. Hem de böyle iç iş içe anlatıyor. Yani konu konu anlatmıyor. Bir cenneti anlatıyor, bir cehennemi anlatıyor. Bir de bakıyorsun peygamberi anlattı, bir de bakıyorsun dünyaya ait ne yapacağımızı söyledi. İç i̇ş içe, bir bütünlük içinde iç iş içe anlatıyor onu. Ona sarılan asla daralete düşmez buyurdu Resulullah Efendimiz. O size emanet. O sizin emanetiniz. Yani Allah onu size göndermiş. Benimle göndermiş. Ben de size emanetinizi teslim ettim. Buyurun emanetinizi alın. Ya Allah'ın bize gönderdiği emanetini kabul ettik deyip alırız. Almak demek alıp duvara asmak değildir. Alıp başımızın üstüne koymak değildir alacağız, okuyacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, iman edeceğiz, ahlaka dönüştüreceğiz, hayatımızın içine koyup onu yaşayacağız. Eğer öyle yaparsak hayatımız Ramazan olur, her gecemiz Kadir gecesi olur. Hayatımız Kur'an olur. Emaneti teslim aldık demektir. Allah'ın gönderdiği emaneti teslim aldık demektir. Kabul ettik demektir. Böyle yapmadıksa ne olur? Yapmadıksa kabul etmedik demiş oluruz. Bu tek başına da yetmiyor. Mutlaka her kitabın bir muallimi vardır. Her sanatın bir ustası vardır. Muallimden öğrenmen gerekiyor. Talim etmen gerekiyor yani hep beraber birbirimize Allah'ın vahyini, ayetlerini talim etmemiz lazım. Birbirimizden öğrenmemiz lazım. Birbirimiz üzerinde Allah'ın ayetlerini canlı olarak görmemiz lazım. O canlı olarak ayetlerin mur olarak saçıldığını görüp, sevip onu almamız lazım. Yani biri hiçbir şey bilmiyorsa Allah'ın ayetlerini vahyi yaşayan biriyle beraber olduğunda, onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya çalıştığında ne olur? Bütünüyle Kur'an'a uymuş olur. Tabi olmuş olur. Emaneti de kabul etmiş olur. Müşid-i Kamil bunun içindir. Kolaylık olsun diye. Kimse ben bilmedim, anlamadım demesin diyedir. Kimse mazeret üretmesin diyedir. Allah'ın bize gönderdiği kitabını alıyoruz, ona sarılıyoruz, Ramazan ayıyla beraber Ramazan ayını uğurlarken Allah'ın kitabını geri göndermiyoruz. Yani onu kovmuyoruz. Ben bunu kabul etmiyorum, etmedim demiyoruz. Onu alıp şükrediyoruz. Allah öyle buyurdu Umulur ki şükredersiniz. Yani şükretmenizi bekliyorum. Buna teşekkür etmenizi bekliyorum. Size hidayeti, hidayet yolunu gösterdiğim için, size furhanı verdiğim için, eğer birinin furhanı yoksa, yani Allah'ın ayetleriyle doğruyu, yanlışı birbirinden ayırmıyorsa, imani, küfrü birbirinden ayırmıyorsa, Güzellikle, çirkinliği birbirinden ayırmıyorsa, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın gazabını birbirinden ayırmıyorsa, putla Allah'ı birbirinden ayıramıyorsa, onun Furkan'ı yok. O Furkan'ı kabul etmemiş. Kendine göre bir yol tutmuş. Onun uçuruma gitmemesi mümkün değildir. Şeytan onu uçuruma mutlaka sürükler. Yol ikidir. Biri peygamberin yolu, vahkin yolu, öteki de şeytanın yoludur. Bize düşen, alime düşen, insana düşen, mümine düşen, müminleri, insanları Allah'ın kitabıyla buluşturmaktır. Onu Allah ile muhatap etmektir. Benim yoluma gelin demek değildir. Eğer biri kendi yolunu Allah'ın yoluna tercih ederse, gelin bana uyun derse, ne demiş olur? Belki ağır olur ama ilahlık iddia etmiş olmuyor mu? Peygamberlik değil, ilahlık iddia etmiş olur. İster bunu bilerek yapsın, ister bilmeyerek yapsın. Şu anda insanların eğer Kur'an'dan haberi yoksa, Elin altındaki hazineden, mucizeden haberi yoksa, suç Allah'ın kelamını insanlara ulaştırmayanlarda değil midir? Bu kitap sana yeter diyenlerde değil midir? Senin Allah'ın kitabını okumaya, okumana gerek yok, anlamana gerek yok. Hatta abdestsiz dokunamazsın bile deyip dokundurtmadığı kitaptan dolayı değil midir? Bakacağız. Hepimiz hesabımızı Allah'a veririz. Kim Allah yolunda bir yanlış yaparsa, insanlar da onun yanlışını doğru kabul edip ona uymuşlarsa, o bütün insanların, yani o yanlışı doğru kabul edenlerin bütün günahını üstlenmiş olur. Ya yolu gösterme, ya Allah'ın yolunu göster. Allah, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için o kendinden söz söylemez. O kendine, kendisine vahyedileni söyler. Hani alim peygamber varisiydi? Niye Allah'ın vahyettiğini söylemiyorsun? Ya da iki kelime öğretiyorsun, iki şey öğretiyorsun, din budur diyorsun. Allah öyle mi söyledi? Allah ayetleri boşuna mı indirdi? <Gülüyor> Namaz diyorsun, oruç diyorsun, hac diyorsun, zekat diyorsun. Allah'a, Resulüne, meleklere, kitaplara, ahirete, kadere inanmak diyorsun. Hepsi bu kadar diyorsun. Allah onca ayeti boşuna mı indirdi? Yani 6.236 ayeti yani inkar mı ettiniz? Öyle değil mi? Hadisenin bütün bu söylediklerin hepsi bin ayet olsun. Beş bin ayeti ne yapacaksın? Allah gereksiz mi konuştu? Yani bunu mi demeye çalışıyorsun? Denmez mi o zaman? Allah sormaz mı bunu? Niye kullanın elini Allah'ın kitabını vermedin? İlla de onun Arapça okunması gerekmiyor. Mesela Allah'ın ne dediğini anlamaktır. Allah'ın muradını anlamaktır. Türkçe okusun, Kürtçe okusun, Zazaça okusun, İngilizce okusun. Mesela Allah'ın muradını anlamaktır. Allah bu kitabı Arapça konuşanlara mı indirmiş? Yok. Bütün kullarına indirmemiş mi? Alime düşen onu bulunduğu yerde onların diline çevirmek değil miydi? Çevir, Allah'ın kitabını ver eline. Ver okusun. Ver o Rabbi ile muhatap olsun. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kim Kur'an'ı okur, ben Allah ile konuştum der, yemin ederse, yeminine kefaret gerekmez. Çünkü gerçekten Allah ile konuşmuştur. Niye kuli Allah ile konuşturmuyorsun? Niye Allah adına konuşuyorsun? Yoksa Allah bir şeyi eksik bıraktı da mı? Sen tamamlıyorsun. Ramazan'ı uğurluyoruz ama bereketinin burada kalması gerekir. Kadir gecesini uğurluyoruz ama onun o güzelliğinin, şerefinin, kıymetinin, değerinin burada gönlümüzde kalması gerekir. Bize getirdiğini alıyoruz, zamanı gönderiyoruz ama getirdiği bizde kalmalıdır. Kur'an'ı da alıyoruz, kadrini de alıyoruz. Nefsimize hakim olmayı da alıyoruz, evet, zaman geçer ama getirdikleri bizde kalmalıdır. Yoksa geldiği gibi bize bir şey bırakmadan giderse, biz onun getirdiğini, Ramazan'ın, Kadir Gecesi'nin, Kur'an'ın getirdiğini almazsak, gönderirsek ne yapmış oluruz? Allah'ın bize gönderdiğini almadık demektir, kabul etmedik demektir. Herkes bundan sorumludur. Allah'ın kitabından sorumludur. Hem dinlemekten, hem okumaktan, anlamaktan, iman etmekten, ahlaka dönüştürmekten, hayatına geçirmekten, hayatını onunla yaşamaktan, amele dönüştürmekten sorumludur. Herkese farzdır. Ben Allah'ın kuluyum diyen herkes için farz üç günlük dünya için, üç kuruş para kazanmak için onca emek sarf ediliyorsa, onca emek derken birinci derecede aklı söylüyor, akıl. Aklımızı kullanıyoruz. Bir sorun olduğunda, bir sıkıntı olduğunda, bir eksikimiz olduğunda, işlerimiz yolunda gitmediğinde uykumuz kaçıyor, düşünüyor. Ne yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl yapmamız lazım, kimden yardım alacağız, kim bana yardım eder? iş ebedi hayata gelince bakıyorsun ki o önemli değil. Diyoruz. Ne diyoruz? Takva. Umudur ki takvaya erersiniz dedik Takva. Takva ne demek? Sorumluluğu bilmek demektir. Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek demektir. Bakıyoruz. Arkadaş dünyaya karşı tam takva sahibidir. Öyle bir sorumluluğunu biliyor ki çoluk çocuğun rızkı diyor. Dünya hayatı diyor. İnsanlar ne der diyor. Takvali. Dünyanın takvalisi. Dünyaya karşı sorumluluğunu bilme takvası. İş Allah'a gelince amadür dünya var. Dünyayı tercih etmiş kadarı yok. Niye? Anlamamış. Gerçekten anlamamış. Bir kul Allah'a kul olursa, abla olursa onun rızasını dert edinirse, onun dostluğunu dert edinirse, onun dinini dert edinirse, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kim Allah'ın dilini dert edinirse, Allah onun özel dertlerini satın alır. Kim de Allah'ın diline yardım etmeyi değil de, kendi özel dertleriyle uğraşırsa, Allah onu dertleriyle baş başa bırakır. Hadi yap bakalım. İnsanın işi Allah'a kul olmaktır, avd olmaktır. Bir de Allah'ın imkan tanıdıkları vardır. Bütün kardeşlerimiz Allah'ın imkan tanıdığı kullardandır. İşi ciddiye alırlarsa, işi anlamışlar çünkü. Evet, onun için söylüyoruz. Arkadaşlar işi yaptınlar, biz onlara yardım edeceğiz biz onlara hizmet edeceğiz biz onların hizmetçisiyiz <gülüyor> Buş böyle niye Rabbim benden razı olsun diye o böyle seviyor diye Allah'ın dinini dert edilmek gerekir en cahil insanlar bilmediği halde bildiğini zannedenlerdir Allah'ı tanımadığı halde Allah'ı tanıdığını zannedenlerdir. Kim tanıyor Allah'ı? Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Vesselam? Allah kendini sevdiklerine tanıttır. Kim gelir en başta? Peygamberler. Onun varisi olan müşid-i kamiller, sonra veliler. Allah dostları Allah'ı tanımadığı halde bakıyorsun tanıdığını zannediyor. En cahil insanlar bunlardır. En tehlikeli olanlar da bunlardır. Çünkü farkında olmadan etrafına hastalık saçar. Farkında olmadan. Tanıdığını zannediyor. Başlıyor Allah'ı tanıtmaya. Kendine göre Allah'a davet ediyor. Doğrusu kendisine göredir. Bence diyor. Sence olmaz. Allah'a göre. Allah'ın nefsini şirk haberi yok. Sence olmaz. Allah'a göre. Allah'ın seçtiği kullarına göre. Allah'ın vazife verdiği kullarına göre. İşi yaptırdığı, kullarını kendisine taşıdığı, hidayete erdirdiği kullarına göre. Bakıyorsun onu da kabul etmiyor. Nesini öyle bir öne almış ki artık Rabbini bile, Allah'ın vahyini bile dinlemez olmuş. Ciddiye almaz olmuş daha doğrusu. Evet. Bir daha söyleyeyim. Hepimize düşen Allah'ın Ramazan ayında Kadir gecesinde gönderdiği Allah'ın kelamını, vahyini almaktır. Onu hayatımızın içine alıp yaşamaya devam etmektir. Onu göndermek değil. Zaman itibariyle evet, Ramazan'ın sonuna geldik, Ramazan'ı uğurluyoruz ama Allah'ın Ramazan ayında gönderdiği Kur'an'ı ne yapıyoruz? alıp kabul ediyoruz. Hayat kitabı olarak. Bizim için bizi Hazreti İnsan yapacak kitap olarak. Bizi Allah'a yeryüzünde halife yapacak kitap olarak. Bize rahmet olacak. Bizim için furkan olacak. Beyan olacak kitap olarak alıp kabul ediyoruz. Onunla hayatımızı Ramazan'a döndürüyoruz. Yani nefsimize hakim olmaya, nefsimize hükmetmeye devam ediyoruz onunla. Onunla şereflenmeye, kadrimizi yüceltmeye devam ediyoruz inşallah. Allah hepimizi vahyini aranlardan eylesin. Amin. Vahyine, Kur'an'a iman edenlerden eylesin. Amin. Onu okuyup, dinleyip, anlayanlardan eylesin. Kur'an'ı imana dönüştürenlerden eylesin. Amin. Ahlaka dönüştürenlerden Amin. eylesin. anala dönüştürenlerden eylesin. Amin. Allah bizi gafillerden eylemesin. Kur'an'ı muhacir bırakanlardan, terk edenlerden eylemesin. Amin. Ona hakkını verenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.